Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyhi ve naûzu min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlina men yehdihillahu fe lâ mudille leh yudlil fe lâ hadiya leh eşhedü en Muhammedan ve salli ve Muhammed ve bugün Aralık, 2010 çarşamba el gavâidül Musla şerfi derslerimizin 6. dersi Hefik Allah Azze ve Celle'den Evet kardeşler Şimdi bu kitap e, Biz bu kitabı başlarken içeriğinden biraz bahsettik Kısaca yine bahsedeyim içeriğinden Şimdi bu kitap Allah Azze ve Celle'nin isimleri hakkında Bakın 7 kayde veriyor Birincisi bu Allah Azze ve Celle'nin isimleri hakkında 7 kayde veriyor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 O zaman elimizde 3 şey var. Bir Allah'ın isimleri kaç kayda veriyor? 7 kaydı Bir sıfatları kaç kayda veriyor? 7 kaydı Bir de bu isim sıfatları gösteren naslar hakkında, deliller hakkında da kaç kayda veriyor? 4. Toplam 7, 7, 14, 18 kaydı. Toplam 18 kayda veriyor. Kitabın sonunda ise, Kitabın sonunda ise bu konuda ehli sünnete muhalefet edenlerin ehli sünnete yönelt yönelttikleri en meşhur şüpheler ve bu şüphelerin ne yer veriyor Şeyh Hüseyin'in.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 az olsun veya çok olsun kat ne olursa olsun Allah sizle beraberdir. Onun 3.'sünün, 4.'sünün, 5.'sinin, 6.'sının Allah'tır. Onu getiriyorlar. Biz size şahdamarınızdan daha yakınız. Değil mi? Bunu ehli sünnetten melekler diyenler var. Bak ehli sünnet Allah biz size şahdamarınızdan yakınız dedi. Ehli sünnet melekler diye tevil etti diye şüphe getiriyorlar. Yine biz sana ondan daha yakınız ayetini getiriyorlar. Sonra gözlerimizin önünde yetişmektesin ayetini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 Yine Allah ey, ey adamı olu ben hasta oldum niye beni ziyaret etmedin hadisi meşhur. Onu delil getiriyor Allah hasta mı olmuş hasta sıfatını vereceğiz vesaire bu türlü şüpheler. Bunların hepsi basit ve batıl şüphelerdir. Bunları da en son işleyeceğiz kitabın sonunda. Tabi bu e, kitabın en sonundaki bölüm. Evet bu şüphe toplam 15 tane dedik otomatikman sadece şüphelere 15 tane sayılmış olacağız. 15 haftaya tekabül ediyor bu da. Şu ana kadar isimdeki isimler hakkındaki kaidelerden kaçını aldık? Dördünü aldık. Şu ana kadar isimler hakkındaki kaidelerden dördünü aldık. Geçmişte yaptığımız dersler. Sizin dinleyeceğiniz değil mi? Dersler. Dördünü yaptık. Bunlardan birincisi neydi? Esma allah Teala kulluha husna Allah-u Teala'nın isimlerinin tümü en güzel isimlerdir. Birinci kaide bu. Biz bunu aldık geçmiş derslerde. İkinci kaide Esma allah Teala alamun ve usafun. Allah-u Teala'nın isimleri hem özel isim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 Neydi bu üç şey? Diyor ki İbnü Semin, "Ahaduha subutu zalikal ismi lillahi azze ve cel. O ismin Allah hakkında sabit olduğuna delalet eder. 2. "Es-sani subutu sıfatil lati tadammanaha lillahi azze O ismin içerdiği sıfatın Allah hakkında sabit olduğuna delalet eder. 3. "Es-salisu subutu hukmi haza muktadaha." O isimden çıkan hükmün ve neticenin Allah azze ve hakkında sabit olduğuna delalet eder. Üçüncü bir söyleyebilir misiniz? Üçüncüsü bunların hepsi var. Çalışacaksınız Üçüncü. ya. Bunları geçiyoruz Tabi tabi tabi onlara bakacaksınız. Bilirim hangisini işte, de, Tabi bu da zaten konulacak. Tamam. O yüzden hızlı geçiyorum. Bunlar işlediğimiz yerler yani. Bunlar istediğimiz yerler. Evet. Wa in dillat şayet Allah'ın isimleri müteaddi yani geçişli olmayan bir vasfı gösterirlerse o zaman da iki şey ifade eder. Bunların birincisi subutu zalikal ismillahi azze ve cel o ismin Allah hakkında sabit olduğu. Esani es subutu sıfatilleti telmenaha lillahi azze ve cel o ismin içerdiği sıfatın Allah Teala hakkında sabit olduğuna delalet eder. Dördüncü kaydı neydi? En son aldığımız kaydı. Delalet eder ism-i ilahi ve sıfatatiy takunu bil mutabakati ve bit tadammuni ve bil iltizam Allah Teala'nın isimlerinin zatına ve sıfatlarına delaletin mutabakat, tadammun ve iltizam yoluyla olur. Buraya kadar aldık. Bugün ise kardeşler işleyeceğimiz konu Allah Azze ve Celle'nin isimlerin hakkında müellif İbni Hüseyin Allah'ın zikretmiş olduğu yedi kaydenin isimler hakkında zikretmiş olduğu yedi kaydenin beşinci ve altıncısını isteyeceğiz bugün. Tamam. Böylelikle bugünkü dersimize buradan giriş yapıyoruz. Evet kardeşler. Bismillah. İbni Hüseyin Rahimullah diyor ki. İsmâ Allah Teâlâ tevkifîye, la majalil alaklifiha. Allah Azze ve Celle'nin 5. kaydı nedir arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri dondurulmuştur tevkifîdir, la majalil fiha Bu konuda akla yer yoktur. Neymiş 5. kaydı? Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? Tevkifîdir, dondurulmuştur. Bu konuda akla yer yoktur.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 Keyfiyeti hakkında bize sadık bir haber geldi mi? Yok. yok. Gelmedi. Yani keyfiyeti hakkında. Mesela istivasının nasıllığı hakkında. Ama istiva ettiği hakkında nas geldi mi? Yani, geldi. İma ederiz. İsimleri de bu şekilde. Allah Azze ve Celle'nin Rahman ismi vardır. Ama bu Rahman'ın keyfiyeti Allah var. ismi vardır. Hemen ne yaparız? İspatlarız. Tamam. O zaman neymiş kardeşler? Birinci kayda. Kim takrarlayacak? Birinci kayda mı? Beşinci kayda mı? Şey beşinci kayda. Allah'ın Evet Muhammed abi. Eee Allah'ın e, isimleri tevkifidir. Yani eee dondurulmuştur. Dondurulmuştur. Hayet hadisle e, Bu evet. konuda Bu konu aklın aklın, aklın herhangi bir mecali yok. Yok yok. Aklın bu konuda akla yer yoktur. Bu konuda akla <gülüyor> yer yoktur. Akla yer yoktur mesela mühendisliğe bir örnek verdik. İşte bu adam ne güzel mühendis. Allah'ın yarattıkları bundan çok daha öyce. O zaman Allah'ın en büyük mühendisleri diyemeyiz isim olarak tamam Evet kardeşler. Şeyh Hüseyin devam ediyor. Şimdi bu kaydı Şeyh Hüseyin anlatıyor. Diyor ki, ala haza bu kaydaya göre فَيَجِبُ الْوُقُوفُ ف۪يهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُنَّتُ. O zaman diyor biz bu konuda kitap ve sünnetin durduğu yerde durmamız vaciptir bize. Tamam Vela yuzadufiha, vla yunkas. Bu konuda ne bir ziyade yaparız, ne de bir eksiltme yaparız. Yani ne Allah azze ve celle'nin isimlerine bir isim katarak ziyade de bulunuruz, ne de Allah'ın belirttiği bir ismi ne yapabiliriz, iptal edebiliriz. Li annal akle, la yumkinuhu idrakun. Çünkü ak akıl ne yapamaz, <gülüyor> bunu idrak edemez. Neyi maestahikku tahala min al asmai, fujab al fi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 layık olduğu şeyleri haber verir, biz de iman ederiz. Kendisine rahmen deriz de Rahman deriz ona. İstiva etti istiva etti deriz arşın üzerine. Tamam. Sonra devamen diyor ki, Li kavlihi taala. Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinden dolayı bu böyledir. Walla taqfu ma leysleke bhi ilmun. Innasama Kullu kana mesul. E, e, Mesule. Hakkında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 Yine başka bir ayette buna delildir Kulluğu: "Kul, inna ma harra mabbi al ma zahra minha, wa ma bta'na, wa al-ismi wa al-baqi Ve an tuşrku bil ma alam yunazil bihi sultana. Ve an tuşrku al ma la ta'lamun." Deki, Rabbim açık gizli. Bütün şirkin işleri, her türlü günahı ve haksız yere sınırı aşmayı hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi haram kılmıştır. Bu ayette Araf suresi 33 neye delildir? Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarının tevkifi dondurulmuş olduğuna delildir. Yine İbn-i Hüseyin devam ediyor diyor ki لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ اَوْ اِنْكَارَ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسُهُ نَفْسَهُ cinayetun fi hakkı. Çünkü diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kendisini isimlendirmediği bir isimle onu isimlemek veya isimlendirdiği bir şeyi inkar etmek Allah hakkında işlenmiş bir suçtur. فَوَجَبَ sulukul edebi Fizalike ve İqtisar, alamaje evhins nassu. Bundan dolayı ne yapmak? edep yolunu tutmak ve nassın getirdiği şeyle yetinmek vacip olur. Bu arkadaşlar, bu e, kayda çok açık ve net. O yüzden ne yapıyoruz? Çok şerh ihtiyaç duymuyoruz bu kayda hakkında. Tamam, bunu geçiyoruz. Bu zaten hepinize bilinen e, bir kayda olsa gerek. Sadece burada vurgulamak istediğimiz şey nedir? Sebep iki tane ayet getirdik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 belli bir sayıyla nedir? Sınırlı. Sınırlı değildir. Neden? Çünkü Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Liqoulihi sallallahu aleyhi ve sellem fi'l hadis'il meşhur. Meşhur hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Es'eluke bi kulli هُوَ huwa سَمَّيْتَ بِهِ bihi nefsak أَنْزَلْتَهُ anzaltehu fi kitabik عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ min halkik au sta'tharta fi Ey Allah'ım, sana ait olan Bakın sana ait olan kendini isimlendirdiğin ya da kitabında indirdiğin veya mahlukatından herhangi birine öğrettiğin ve yahut da gayb, gayb ilmi dahilinde kendi katında sakladığın bütün isimlerden bütün isimlerle senden istiyorum. Ne diyor? Kendi gayb ilminde sakladım. Demek ki neymiş kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin kendi gay biliminde sakladığı, kimseye haber vermediği neyi varmış? Sinirli. İsimler varmış bu hadise göre. O yüzden diyoruz ki bu hadis neye delil? Bu hadis sınırlı isimlerinin olmadığını. sınırlı olmadığına delil. Şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi fi Kitâbî dediği var ya, kitabında indirdiğin. Hangi kitap? Diyor ya kitabında indirdiğin, kullarına bildirdiğin, gay biliminde sakladığın isimlerle istiyorum. Kitabı arkadaşlar bütün indirdiği kitapları içerir. Neden? Burada kitap cins olarak gelmiştir. Bunu kaydedin. Hmm. Kitap cinsi. Bu da Allah'ın indirdiği kitapların cinsini kapsar. Yani bütün kitaplarında indirdiğin isimlerinle senden istiyorum demektir. Evet. <gülüyor> şimdi gelecek. Onu, onu şimdi da anlatacağız. Peki, ev alem ahaden min halkik veya kullarından herhangi birine öğrettiğin diyor ya. Kim bu kullar arkadaşlar? Bunlar Resuller. Ama dikkat edin.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 müstedrekinde ne yapmıştır kardeşler? Bunu rivayet etmiştir. Vahuva sahih. Bu hadis sahihtir. Sonra İbnü Sa'd Rahimullah Allah devam ediyor. Diyor ki: "Ve mest'aferallahu taala bihi fi ilmil ze ve cel'lenin gayb biliminde sakladığı bu şeyi la yumkinu ahaden hasruhu. Bunu kimsenin sınırlanması, hiç kimsenin bunu sınırlanması nedir? Sınırlaması mümkün değildir. Ve la ıhata be veya onu kuşatması, kapsaması nedir? Mümkün değildir. Peki arkadaşlar, şimdi asıl konumuzda vurgulamamız gereken yere geldik. Fa emma sallallahu aleyhi ve sellem. Allah e, Nebi sallallahu aleyhi ve şu kavline gelince: "İnnelillahi 99 ismen 100 illa vahide. Men ahsaha dakhala'l cenne." Allah'ın 99 yani yüzden bir eksik ismi vardır ki her kim onları sayarsa cennete girer. girer. Bu bir hadistir, maruf. Tamam? Cennete girer. Hadis Bukhari içinde mevcut. Diyor ki Şeyh Useymin: "Fe la yedullu ala hasr il esma'i bi hada'l adad." Bu hadis isimlerin, Allah'ın isimlerinin bu sayı bu sayıyla yani 99 sayısıyla sınırlı olduğunu göstermez bu hadis. Allah'ın isimlerinin 99 olduğu sınırını göstermez. Eğer velau murat eğer burada kastedilen sınırlama olsaydı lekanetil ibare şu şekilde ibaresi hadisin ibaresinin şu şekilde olması gerekirdi arkadaşlar. İnne esmaallahi ta inne esmaallahi 99 ismen men ahsaha dakhala'l cennet. Şüphesiz ki Allah'ın isimleri 99 tanedir. Kim onları sayarsa cennete girer.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 Bu cümleyi aklınızda tutun. Nedir cümle? Benim kalemlerim 5 tanedir. Bunları hediye edeceğim. Bu birinci cümle Türkçe yapı olarak. Çünkü bunu örnek veriyorum ki hadisle bağlantısı var. İkinci cümleyi kuruyorum. Benim hediye edeceğim 5 kalemim vardır. Şimdi arkadaşlar ikisi arasında ney var? Birisinde kalemlerinin sayısı var. Doğru mu? Sayısı var. İkincisinde he, hediye etmek için ayırdığı ne var? Beş kalem. bu demek midir 5'ten fazla kalemim yok ikinci cümlede? Değil. Değildir. Bunu anladınız mı bu iki cümleyi? Evet. Şimdi. işte Şeyh Useymin burada demek istiyor ki arkadaşlar hadiste geçen men ahsa hada hal cennet her kim onları sayarsa sözü var ya hadiste. Hani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 Allah'ın isimleri 99 tanedir. Bir şey yazacak özür. E, her kim e, Allah Azze saydığı 99 tanesini saydığında. 99 yok. Ama işte öyle Arapça da öyle olmuyor. Arapça cümleyle. da şimdi ifadeye getiremiyorum da. Sen onu böyle yazarsın aklına geldinde dersten sonra onu paylaşırsın inşallah. Açıklık. Daha güzel Türkçe ile e, şey yapacak bir insan var tabii cümlenin orijinden çıkmayacak yani daha güzel Türkçe bulayım diye. Birisi çıkar der ki ya benim 99 isimden fazla vardır ama 99'unu sayarsanız cennete girersin. Bu Nas'ın dışına çıkmak olur. tamam? Şimdi biz Nas'ın orijinal manasını veriyoruz kardeşler. İkinci cümleyi veriyorum. Yazıyor musunuz? Allah'ın isimleri 99 tanedir. Her kim onları sayarsa cennete girer. İlk cümleyle ikinci cümle arasını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 He. herhangi bir Arapça bir götürdüğümüzde direkt bir de bu çıkartır yani çıkaramaz zor olur çıkaramaz. ne dedik o yüzden vurgu yaptık Arapçayı etmiyor siyak sibak ilmini bilecek belagattan haberi olacak ve alimlerin getirdikleri alimlerin getirdikleri kaydeye uyacak. kaydeye uyacak ve alimlerin getirdikleri sebeplere şimdi Arapça yapısına göre arkadaşlar iki cümle de mümkün tek cümlede mümkün madem ki sordun sana şu işgali anlatayım birisi gelse dese ki hadisin kendisi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 İftar oldu. oldu. Geriye ne kaldı? Çok Sayacağında önemli. cennete geleceğim 99 ismi. Usul devreye girdi mi? Çözüyor zaten. O, o yüzden İbnül Kayim ne diyor biliyor musun arkadaşlar? Hmm. Burada iki cümle muhtemildir. İkisini bile alırsak hiçbir sorun yoktur diyor. Pardon İbnül Kayim değil. İbnül Kayim'den onu okumadım. Belki vardır İbnu Teymiye. Anladık? Buraya kadar anladık. Burada da sorulacak bir soru var mı? İkisinin Devam ikisini ediyorum. İkisini de alsın. 99 tane diyor. Desem de bir problem yoktur diyor. Yoktur. O, hocam elbette yüzden bir eksik ismi vardı bu o hadisin evet evet yüzden bir eksik o zaman şöyle yani her kim e, e, sayadığında cennete gireceği yüzden bir eksik 99 isim var orayı uzatmadık yani yüzden bir eksik lafı var yani hadiste tamam hocam bir şey sorayım evet. Allah'ın kendi gaybı gayb ilminde sakladığı isimler vardı. bu hadisin ayet hadis hadis. hadis hadis hadis, hadis bu kadar dedim evet Allah. evet Evet kardeşler. şeye dönüyoruz, metne dönüyoruz. Şey devam ediyor ki va la haza. Bakın şimdi size Arap dilinden başka cümlelerle örnek vereceğim, anlayın diye. Ve haza. Buna göre feyakunu kavluhu men ahsaha Her kim say sayarsa cennete girer sözü cümletun cümleten mükemmileten lima qablaha ve leset mustaqille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 Sadaka vereceğim. sadaka vereceğim ona. Ayır edebiliyor muyuz bunu? Evet. evet. Heh, aynı bu şekilde. Arap dilinden buna birçok örnek vardır diyorlar. Tamam. فَاِنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ دَرَاهِمَ lam لَمْ تَعُدَّهَا sadaka. Diyor ki, benim yanımda sadaka vermek istediğim yüz dinarım vardır cümlesi senin yanında yüz dinardan fazla olmayacağını olmayacağını engel değildir diyor. Anladık mı arkadaşlar? ve lüm yessah anin sallallahu aleyhi ve sellem tayinu peki bu 99 ismi nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 99 ismin ne olduğuna dair nebi sallallahu aleyhi ve bir nas gelmiş mi yok nebi sallallahu aleyhi ve şunlardır 99 ismi yok hadis var o hadis de müddale hadistir ravinin soktuğudur o zaman bu ictidadi meseledir o yüzden ehli sünnet yine ehli sünnet dışı bütün alimler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 Tamam. Kimine göre muhsin Allah'ın ismidir, kimlerine göre değildir, kimlerine göre hafî ismidir, kimlerine göre değildir. İchtalidir. İchtalidir. Kimi muhsin hadisine zayıf demiş, kimi sahih demiş vesaire. İchtalidir. O yüzden saymanın içinde ne var? Hani bazıları getiriyor ya, sadece cennete gir. Demek ki bak gayret mairet var. Anladın? Mı? Böyle basit isim değil. O yüzden hemen sadece cennete gir. Anladık mı? Burada Allah bir ihtihad işte kapısı açmış burada. Bununla ilgili yeni hadisini dediniz hocam Hadis Hangisi? 99 şimdi gelecek. Şimdi öncelikle diyor ki bu 99'u belirleyen bir isim yoktur. Yoktur. Taleh İslam İbn Teymiyye rahimeullah teala İbn demiştir ki nerede? Fetvasında sayfa 200 382 6. cilt 382. Tabi bu Arapçasına göre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 bazı alimler buradan yola çıkarak demişlerdir ki işte 99 ismi isim bu hadiste geçti. Hadi isimlerdir. Halbuki o hadis müdreştir. Yani ravinin kendisi sokmuştur orayı. Tamam? O yüzden İbnü Teymi diyor ki hadis ilmini bilenlerin ittifakıyla bu hadis delil değildir. Nebi sallam tarafından isimlerin belirlendiğini göstermez. Tamam? Ve qala qabla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 Evet. Ve kâlebunu Hacar fi Fetihü'l-Bari. İbn Hacer Fetihü'l-Bari'de sayfa 215, cilt sayısı 11 Selefiyye baskısı. Selefiyye yayınevinin baskısı bu Arap aleminde. Leysetil ille anı şeyhayn El-Buhari ve Muslim teferrudul veli fakat. Bel el ihtilaf fihi ve'l-ittira Diyor ki İbn Hacer burada tercüme ettik. İbn Hacer de Fethul Bari adlı eserinde şöyle demektedir. Bukhari ve Müslime göre bu hadisteki tek illet, tek hastalık, tek sorun Elveli'din hadiste geçen Elveli'din bu hadisin rivayetinde tek kalması değildir. Bunun yanı sıra hadiste senet ve metin ihtilafı, Elveli'din tedlisi ve idraç yani ravi'nin hadise kendinden bir şeyler eklemesi vardır.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 Şimdi Şeyh Usayyimin diyor ki kağıtları önünüze alın size de attım. Şeyh Usayyimin diyor ki vajama atiutis ismen mimma zaharali min kitabillahi taala ve rasulhi sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki ben kendime göre bunu bana zahir olan isimleri icat ettim. Ne yaptım Allah azze ve celle'nin kitabından ve Resulün sünnetinden toplamaya çalıştım ve size bunları sunuyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu isimleri tek tek okuyacağız. Kağıtlar elinizde. Şimdi İbn Usaym'in şey, e, işte adına göre bu isimler şunlardır arkadaşlar. <gülüyor> Münketah billahi taala. Allah Azze ve Celle'nin kitabından kaç tane sayıyor? 80, 81. 81 tane. Doğru mu? 80. 80. 80. 80. 80 81. Ee, Resulün sünnetinden de sünnet. 18. Toplam kaç oluyor? 99. Şimdi bunları e, takip edin. Sıralama aynı mı? Şimdi ben de önce Allah sonra Allahat geliyor. Evet, öyle, öyle. öyle mi? Evet. Tamam. <gülüyor> evet, takip edin oradan. Harekeliyebilirsiniz ee, şey olanları. Hareketsizler de. Ha, de var. Evet. <gülüyor> evet. Bismillah. الله الأحد العال الأكرم العلا والأول والآخر والباطن والبار البر بصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيز الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرع اللهم الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشكور الشكور الشهيد الصمد العليم العزيز العزيز العظيم الغفور العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك الملك المولى المهيمن الواحد الوالس الواسع الودود الوكيل الولي الوحاب الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق الصبور السيد الشافي الطيب القابض الباسد المقدم المؤخر المحسن المحسن المو الموت المنان المتر şimdi bu son 19 tanesi diyor ki min sünneti i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam? Son 19'u neymiş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden. Nasıl? Zahir, zahiri saymadık. Saymadık mı? Saymadık. Atladım atladım mı yani? E Kaçıncıysin? En yani baştan. Ha en baştan. Ha zahir var. Evet el ve Evet arkadaşlar. Bu tabi bunların bir kısmı ittifak edilmiş. Mesela Allah ismi Rahman Rahim bunlar ittifak edilmiş. Ama bazı isimler var. Onlar ihtilaf edilmiş. Şeyh Useym'in ona kısaca değiniyor kendi içerisinde ve dersi bitiriyoruz. Son bir iki cümle. Diyor ki "Haza maktarnahu bit Araştırma sonucu bizim seçtiğimiz bunlardır diyor. Şeyh Useym'in araştırma sonucu nedir? bizim seçtiğimiz bunlardır. Diyor ki vahidun ve semanun ismen. 81 isimdir ne? Fi kitabillah teala. Allah azze ve Celle'nin kitabında 81 isim seçtik. Ve semanete ismen fi sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden de 18 tane seçtik. Diyor ki ve in kana fi idhal hafi. Diyor ki ancak biz bende şu tereddüt vardı. Hafi ismini Allah azze ve Celle'nin isimleri arasına katayım mı, katmayayım mı?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 çok lütufkardır. Tamam. O yüzden diyor tereddüt ettim ama sonuçta ne atmış? Koymuş. Bu tereddüt ettiği, Wakazelikel Mufsin diyor ki Muhsin isimde de aynı bu şekilde tereddüt ettim. Bu iki ismi Şeyh Hüseyin'in iftarda olarak e, tereddüt ettiği isimler arasında işaretleyebilirsiniz. Diyor ki enne nelemne tali ala Çünkü bu ismin geçtiği Taberani'nin rivayet ettiği hadisin ravilerine vakıf olamadım. Bu ismin geçtiği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 Şeyh İbnü Seymin'in şu sözünü aldım, Türkçesini yazdım. İbnü Seymin devamen diyor ki Arapçasında yok yalnız benim kitabımda. Ben daha sonra hani diyor ya Taberani'nin hadisinde bunu buldum ama ravilerine vakıf olamadığım için tereddüt ettim. İbnü Seymin devamen diyor ki başka uskularda ben daha sonra bu hadisi Abdurrezzak'ın Musannef'inde 4. cilt sayfa 292 8600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 Onun oğlu Akila'da Medine İslam Üniversitesi'nin en genç Akide profesörlerinden Şeyh Abdurrezzak Elbedir var. Onun bir çalışması var. Sadece bir kitabı var. Muhsin Allah'ın ismi midir dil midir? Büyük bir çalışma yapıyor. Sonuç olarak da vardı. Sonuç Muhsin'in Allah'ın isimlerinden olduğu. Dileyen o kitaba bakabilir ki bu Arapçadır tabii. Ee, söyleyeceğimiz bunlar. Vallahu âlemin sallallahu aleyhi ve Muhammed'in ve âlihi ve